Bulaşı bulaşıcı Bulaşı hastalık bulaşıcı değil. bulaşıcı değil. Bulaşıcı ola? Ha bulaşıcıdır. Bulaşım bilmeyebilir. Çünkü her hastalık da bu değil, değil kanser bulaşıcı değil veya eee epidemik bulaşıcı bir hastalık değil. Şeker bulaşıcı bir hastalık değil. Bulaşıcı, bulaşıcı bir, bir ola. dediğim gibi canlıdan olabilir, cansızdan olabilir. Geçen hastalıklara bulanıcı hastalıklar diyor. Mikroorganizma, mikroorganizma dedi. Tek hücreli, karnalık endüksiyonu canlılar. Efendim, tek. Şaşırt, tek hücreli, canlılar. canlılar. Nerede bu Mikroorganizma dediğimiz, neler evet. giriyor? Fata bakteriler, bakteriler, virüsler, başka mantarlar, parazitler, hem parazitler. Mikroorganizmalar küçük canlılar. Çeşitli karboşekip ve enzim salgılayabilen canlıların mikroorganizma olarak adınıyoruz. Mikroorganizmalar bizi hasta ediyor. Şimdi normal flora ve patojen mikroorganizma deyince ne anlıyoruz? Yani bunlar e, flora vücuda yerleşmediği sürece hastalık yapmaz. Patojen neyse normal hastalık yapan mikroorganizma, mikro, patojen <gülüyor> Hayvanlarda, insanlarda olan <gülüyor> mikroorganizmalardır. Normal flora <gülüyor> herkesin vücudunda bir florası vardır. Ya da gözünlük florası ile elimdeki flora farklıdır veya vücudumdaki herhangi bir yerin florasıyla kendi vücudumda bir de farkı var. Burundaki, boğazdaki. Hepimizin boğazında bir mikroorganizma vardır. Bu biraz sonra Bu mikroorganizma yeterli seviyeye ulaştığında ya da benim virüs frencim büyüktüğünde ancak beni hasta Ya da bu flora yer değiştirdiğinde hastalık yapabiliyor. E biz hocalarımız şeyler. Öğrenciyken mutlaka siz de yapıyorsunuz. Birinizin kıyafetini alma. Deneyim, ah kazak çözüle, bugün ben bunu giymeyeyim, ben canım ne olacak? Yani, kazak giyilebilir ama çorap biraz daha sıkıntı, tenine temas eden, direkt tenine. çünkü ondan alıp sizin kendi kloranızı, arkadaşınız ve arkadaşınızın klorası size geçebiliyor. O yüzden bazı e, yani mayolar, ne bileyim, mayo denetliliyorsa, iş çamaşırına denetirilmez. Ya yani ben bu deneyim de alayım, bu huyuz böyle bir şey olmaz. Çünkü klorak... Birbirine geçtiğinde yer değiştirdiğinde, kendi vücudumuzda da yer değiştirdiğinde hastalık yapabiliyor. Normal flora hiçbir zaman bize rahatsızlık yaratmaz. Ama patojen mikroorganizma dediğimiz hastalık yapabilen mikroorganizmalar, hastalığa neden olabilen. Zaten patojen ne çalışıyor size? Işte? Yapan, yapan. Hastalık yapan. Ama normal, normal olmayan. Anormal. Anormal. Anormal. Normalin normali dışında olan. Normal klo güzel terimler. Nan fotoğrafı. Hastalık yapmayanlar. Hastalık yapmayanlar. Nan deyini mutlaka ııı tıp itenlerce almıyorsunuz ama bu, bu terimleri lütfen aklınıza yazın. Şimdi de bahsettik. <gülme> bu ııı e, acil hasta bakımlı terimler var. Dolunlu ilgili terimler. Bunları bilirim Çünkü kağıtta okuyacaksınız, göreceksiniz, karşılayacaksınız. <gülme> Unutabiliriz. Ya o kadar çok terim var. Unutabiliriz ama <gülüyor> yine de arada şöyle çıkıp açık bir bakalım. <gülüyor> Şimdi e, enfeksiyon, <gülüyor> enfeksiyon tanımlar mısınız? Hadi. Sen konuş var mısın? Enfeksiyon <gülüyor> nedir? <gülüyor> Adem. Tabii <gülüyor> Evet. Adam, adam Adam Adam'dan istemediğimiz <gülüyor> evet. belirtileri <gülüyor> Hocam enfeksiyon bölümü var. <gülüyor> evet, bölümü var. Enfeksiyon komitesi var. Evet, onlara izin vermedikçe antibiyotik kullanamazsınız. <gülüyor> Hastalığı en <Evet>. çok olan, hasta nedir sünüz? hocam. Acı tamam, her şeyi biliyorsunuz. Da yani bir ben, enfeksiyonu ben, bilmiyorsunuz. Altyapıyı bilmeden üst yapıları koyarsın, onlar çöker. Bilimden biliyor. O zaman kimyasal, bakteriyolojiyle böyle şey anlam Vücuda girdikten sonra hastalık yapabiliyorsun. Bir, bir görevimiz Şimdi enfeksiyon en çok belki bizi ilgilendirecektir. Anlarım Enfeksiyon. <Gülüyor> Zinciri. Bunu gördüse enfeksiyon zindileri bu enfeksiyon komitesi Aynen. alanına giriyor. Enfeksiyon servisin alanına giriyor. Dahiliye servis alanına giriyor. A pediatrinin Fizik tedavinin, paramediği, herkesin alanına giren bir olay. Enfeksiyon zinciri. Evet, kulaşma yolu. Mikroorganizma yetişip, kulaşı ondan de. sonra bu aralık bu süre kısa tam olarak tam sonunda işte mesela bir insana <gülüyor> geçiyor, ondan sonra insanla hastalığı geçiyor. <gülüyor> Şöyle o tam olarak bir şey vardı. Dört beş tane resim vardı, onda bir yılan. O, oh, ama onun bana da o mu diye soruyorum. Enfeksiyon zinciri, enfeksiyon oluşabilmesi için gerekli yeah, aşamalar. Aynen. Yani o kadar kolay değil aslında enfeksiyon oluşması ama bazen bizim yaptıklarımız e, ya da es geçtiklerimiz enfeksiyonun oluşmasını kolaylaştırıyor. İşte bir e, enfeksiyon hastalığı bizim ne işimize yarayacak diye düşünemiyorsunuz. E, ne bir strama işlemi, ne bir şun işlemi, ne bir uygulamasının odasına girip de travmalı hastayı şuraya alalım. Şöyle van edelim, böyle van edelim. Bunu niye yapmıyoruz? Bu da neymiş? Değil, aklınıza gelebilir. Ama enfeksiyon zinciri veya enfeksiyon tüm sağlık çalışanları sizin için de çok önemli. Çünkü hastanın ne olduğunu bilmiyor. Nesi olduğunu bilmiyorsunuz hastaneye götürdüğünüzde daha sonra duyarsanız ona bir olduğunu verebilirsiniz. Bir, bir, bir olduğunuzu, bir, aynı şey aslında ev adetli olduğunu verebilirsiniz. Gittiğiniz masum bir e ev kazası ile çok farklı bir karşılaşabilirsiniz. Enfeksiyon hastalıkları bir paramelin bilmesi gerekiyor. Bir önce ben kendim için bilmem gerekiyor. Iki taşıyacağım hastayı bulmak adına bilmem gerekiyor. Daha önce de bahsetmiştik sağlık gelinle başlar diye. Ee, ben hastaysam hastalığı kişi bulaştırmaması nasıl sağlarım veya taşıdığım hastanın enfeksiyonu hastanın ee diğer taşıyacağım hastalara bulaşmaması için nasıl? Biz zinciri kırmalıyız gerekir. hocam. Koyucu ekip her şey, ekipman her şeyi çözmüyor. Yani, yani, yüzden, biz biz çok çok da da şey da da. Da. zinciri kırmaşa yapmamız lazım ve bu zinciri kırmam gerekiyor. Siz zincir halkalarını bilirsem kırarım, bilmezsem kıramam. Dediği gibi. Güney misan dedi şu. Pardon 6 tane halka var. bu zincir birbirini halka bir olması gerekir enfeksiyon, etken. Etken. Evet. <gülüyor> bir enfeksiyon olması lazım değil mi? Etken. Etken. Bir de etken madde, enfeksiyon etken maddesi. Virüsler. Virüsler. Virüsler. <gülüyor> virüsler. Enfeksiyon efektesi. Siyon etkileri. Parası da ürünüşler hepsinin altı aramda dönüştü. İki iki, iki hafta önce bir infeksiyon olacak giriş. Bunun hücresi çoğulması gerekmeli. Onar mı? Kuluşka Kaynak hocam. Kaynak. Kaynak. Bu zincir takip gerekiyorsa önce bir. Şurası Şekil olarak. Şurada da arıyorum. Bu da ne? Adam çok büyük. Refekasyondaki parazitler bu zincir çok basit bir şekilde söylüyor. Karikatür üzerinde gittiğimiz şeyde vardı. Ee, suya karışıyor. Parazitler gayet Aynen. ayla ve bu suyla marullar sulanıyor. Siz de buzlardan alıyorsunuz marulları. Güzelce şöyle yıkayıp güzel bir salata yapıyorsunuz Ve siz içerinize üremeye başlıyor. Sonra sizin bu parazit yumurtaları etrafını saçıyorsunuz sizde böyle siz tedavi olmadığınız sürece bu enfeksiyon böyle devam edip gidiyor önce etken bir organizma ihtiyaç ondan sonra kaynak lazım yürüyebileceği bir yer nereler kaynaklı? pis yerler çöplükler pis yerler değil ortak kullanılabilir yani, paralar paralar paralar yani, Travma yapacağım Hangi mikroorganizma daha çok? Ha? Bakteri. Bakteriyen daha çok para da geçer. Bakteri. Hangi hastalığı? Garip. <gülüyor> hastalık? Grib. Nasıra dedi kusacağım boy üstünde. Yıhızan. <gülüyor> paranın en hepatit A neydi hepatit, bazen, ne? hepatit, hepatit uzun süre, şu canlı canlı süre, paralardan Televizyonlarda, haberlerde çıkıyor, işte paradan hepatit bulaşıyor, bulaşır mı bulaşmaz, müziği oraya gidip bulaşır. Çünkü uzun süre, evet, bir, e, uzun süre canlılığının koruduğu için kaynak, kaynak rezerv veya depo, rezerv, rezerv demek bir, e, mesela yazın sivrisinek görmezsiniz. Hocam hocam sivrisineği görmezsiniz. Sıcan. Ama azma şey var. Hayvan su varsa, larva varsa sivrisineği görürsünüz. Baharda, sonbaharda yağmur yağ su bu sivrisineğin karıncaya için çok güzel üreme yeri. Güzel bir rezervi, pirinç, vesaire pirinç parnaları. Hiç aklımıza gelmeyen, mesela bir e, şey, lastik, araba lastiği, yıkım, fizik bir araba lastiğini, yarım araba lastiğini, dolan su, İstanbul'a yetecek kadar seviyesini küretiyor. O kadar. Ha. Sivisine küretiyor. Yani o etrafını sıtma ile mücadele ediyoruz, yaptılar, o batankaları kuruttular. Batankaları kurutulmazsa evde var diyorsun, eğer yakında ağaç varsa yeşillik, su varsa onların üremesi gereken bir yer vardır. Çöre sivrisinek olur mu? Olmaz da insan bile yani bile yaşaması çok zordur, suyun olması lazım. Bakterilerin de veya vitroldarizmaların da üreyebilmesi için iyi bir besi yerine ihtiyacı var. Bunlar canlı, canlının yiyeceği ihtiyacı var. Yiyecek ve bunu canlının sürdürebilmek için. Parazit oluyorlar. Bunların özellikleri ne? Aslında biraz eski. Bakterilerin özelliği nedir? Parazit. Bakterilerin özelliği. Vitroldarizmalar. Benim Bakteriler. Tek Bakterilerden bahsediyorum. Biraz. Bakteri, bakteri, bakteri. Aynı. Bakteriler e, kendi kendini çoğaltırlar. <gülüyor> Yapıları vardır. Süreyebilirler. Uyduyla <gülüyor> giderler. Büyücüler nedir? Bunlar boyalı, negatifi, pozitifi bilmem ve sonlara girmiyor. Ben genel özelliklerinden bahsediyorum. Gürüşler nasıldı? Gürüşlerin en önemli özelliği e, bir hücreye ihtiyacı vardı. Başka bir hücreyi üreyebilmesi için ihtiyacı vardı. Benim vücuduma girer ve <gülüyor> ben basit nedir? Giyin <gülüyor> vürüsü. Gider, teylerine el koyar, bundan sonra evet. benim için çalışacaksın der. E, Orasını istila eder ve hızla... <gülüyor> O hidrür üretmeye başlar. O nedenle virüs bir canlının baş içerisine girip kamuflaj olduğu için antibiyotik etkilemez. Bakteriye etkiler. Bakteri çok karab olur. Hızlı çocuğa verirseniz antibiyotik en güzel verirseniz <gülüyor> Penisirini anında hepsi yok olur gider, ölür gider. Ama virüs öyle değildir. Virüs kendini koruyor çok akıllı ve sürekli şekil değiştiriyor. Sürekli kullanılan antibiyotikleri şekil değiştiriyor. Yani mikro canlı da hep eziyoruz onları, küçücük canlılar. Biz daha akıllıyız, biz daha devizliyoruz ama bizimle oynuyor bunlar. Çok güzel şekil değiştiriyorlar. Parazitler? <gülüyor> bizden <gülüyor> faydalanıyorlar. Başkasından dönüşüm. Şimdi Parazit bizden yararlanan, bizimle yiyeceklerimize ortak olan ama bizim bir şey yapmazdım ateşimiz yükseltir mi? Yani işte en fazla ishal yapabilir. Çocuklarda ise büyüme geriliğine neden olabilir, zeka geriliğine neden olabilir, parazit de önemlidir. Paraziti belki çok, parazitler hastalığı çok önemsemiyor insanlar ama burada özellikle çocuklarda parazit olması, büyüme geriliğine ve gelişim ufak tefek kalıyor. Parazit yiyeceklerimizde bu o, parazit dediğimiz çok küçük olarak olabilir veya biraz önce ne bildiniz? Bir şey söyleyeyim. Borsak yani. solucu. Tenyası, günah da mı? Halka halka düşüyor. Veya asker rüsbülük, kıl kulpları. Bunları çok rahat gözle görebilirsiniz çocuğun. Ee, özellikle gece <Gülüyor> anüs bölgesinde kaşıntı olur ve anüste baktığınızda kaşıntı da o kıl kurtların dışarıya çıktığını çok rahatça görebiliriz anüsten dışarıya. O kadar büyük de olabilir. Gözle görülmeyen küçük canlılar da olabilir. Mesela yumurtaların küçük göremezsiniz zaten. Mantarlar. Hemen göz üzerinde bir şap takı şaplı mantarlar var. Ağaçtan ağzına Evet, bu mantarlar da özellikle deride de olabilir ama sindirim sistemimizde de yerleşebilir. Parazitler, o kırkları e, vücudumuzdaki bulutu deliklere gidebiliyor. Beynime kadar gidebiliyor. Önemli hastalık aslında bu parazitler hastalıklarda. Hiçbir zaman insanlar e, parazit hastalığı oldu diye çünkü acil çağırmaz. 112'yi çağırmaz. E, ya parazit var galiba bunda ama işte diyor, şunu yap bunu yap. Aman canım geçer çocuk olur. Hayır önemli. Mutlaka hastaneye gidip e, dirhars olması lazım. Parazitler hastalıklarda özellikle bu Kancalı olan solucanlar daha tehlikeli değil mi? Şeyden dünya e, biz dünya değil mi? Tabii birimiz Müslümanız ama temiz değildi. bu temiz donuz eti şey yapılmaz. O kancalı solucanlar olduğundan dolayı bir, <gülüyor> gelmemesi önerildiği söylenir ama parazitler yeterince pişirilmemiş etlerden de bize geçebiliyor. Temiz olmaya. Ee, yiyeceklerden de aldığımız basit marul yani et hiçbir alakası yok. Hiçbiri vejetaryansın ama sana parası geçebilir. O yıkamadığınız e, özellikle salma suyla sulandığında dereyle sulandığında diyelim daha tabiri caizse o lağım karıştığında kolaylıkla e, foseptik eşlikten dolayı size bulaşacaktır. Güzel yıkanması. Marulun, maydanozun, ıspanağı Nasıl evet. yıkarsınız maruluma. Şimdi öyle var. Önce normal suyla Sonra dökersin. Sirke, sonra da sirke. Hayır, çabış su değil. Sirkeli su bir de en az üç kere çalkalamalısın. Evet. Sirke. Siz. Evet. Sirke koyuyorsun. Sirkeli su değil. Çavulunu yıkarsın. Basarsın, Çamurunu yıkarsın. Ondan sonra Çamuru gittikten sonra neye ne işte neye koyuyorsan doldurursun, yani suyu da doldurursun, üzerine yarım çay bardağı sirkeyi koyarsın, bekletirsin. Onun üzerine zaten bütün sinekler, böcekler, şunlar, bunlar hepsi suyun çıkar. Ondan sonra güzelce alırsın. Çamaşır suyu, evet, çamaşır suyu güzel bir dezinfektendir ama sirke onu. <gülüyor> Yumurtasını sineğin dışarı çıkmasını sağlıyor. Ölüp kalmış bazen ıspanakları çok severiz ama onun içerisinde bir küçük küçük böcekler olabiliyor, göremediğimiz talar olabiliyor. Sabah sabah hoş bir konu değil ama Hayır. yapacak bir şey yok. Sağlığımız için sarılar, maydanoğulları nereden geldiğini bilmiyoruz. Şöyle suya bazen suya tuzu veriyoruz ama ıspana özellikle suya basıp e, siki. Çamur suyu hiç duymadım. Hocam ölürüz lan. Şey. Ölmeyiz. Ya. Dizelim, bir şey. Ölmeyiz. Bıraklar, hocam, sirke, ve karbonat da tekrar da bir kayıp şey yapıyor. Oluyor. Az bir şey koyuyor yani. Tuzlar evet, şey şey değil evladım. Tuzlu yani. değil. Daha sirke daha sağlıklıdır. Sirke ve karbonat çok güzel de beyazlatıyor. Beyazlatır. Ispanam beyazlatır. Yok hocam hani temizlik için. Dişlerimizi temizlemek için. Dişlerimi mi? Kaltarlar. Evet. Dişlerim sırıtır olabilir. Kim geldi buraya? Reza. Reza'dan demek de ki Mikroorganizmanın veya etkenin üreyebilmesi, çoğalabilmesi için bir besiyer olması lazım. Besiyeri denilen nedir? Çok Isının olması gerekiyor. Uygun, ısı, nem ve yiyecek olması, olması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela meyve sineği nerede? Meyve olan üzerinde bir bakarsınız sinekler uçuşuyor, meyve dışarıda karmışan bir çurumaya başlamış, onun üzerinde çok rahat üretiyor meyve sineği. Evet, ne vardı o? Mevmanın şekeri vardır, su şeyi bu Orada evet, çok geçiyor. Nemi vardı ve kolaylıkla yürüyor. Kuru evet, yerde yürüyor. O nedenle hani yerlerin temiz olması, kuru olması lazım. Mesela siz ambulansınızın şapışa kırıklığınız zamanı kuru olması lazım. Kurutmak için herhalde fiyon makinesi tutmuyoruz. Memo soya açıyoruz. Ambulansın evet. kuru makinesi. Tamam. Ama çok yılları basit. Büyük olan ısıtlıcı, fiyon makinesi gibi bir şey. E, güzel o suyun çekilmesi lazım veya evde o suyun güzel çekilmesi lazım. Yani e, tamam yerde kalmıyor da özellikle banyoda ve özellikle mutfakta bu, bu bulaşık süngerinin, bulaşık bezinin bu usulun de şöyle serilerek alması lazım. Bursuz bakteri üremiştir. Koku varsa kesinlikle bakteri üremiştir. Obezi kokuyorsa, nahoş bir koku varsa kesinlikle ne kokuyor kesinlikle bakteri üremiştir. Ha çiçeğin o kokusu ayrı bir şeydir. tabii güzel. Düzeltir. Kaynak, kaynak, kaynak. Çıkış kapısı. kapısı... kapısı... kapısı. Üç. Etki var. Üredin. Çıkması lazım. Çıkış yolu. Yani. Kaynaktan çıkış. Önce Çıkışık, şey var, çağır, evet önce çıkacak sonra girecek çıkış yolu lazım. Mesela şimdi ben marulu yedim, bakteri bir parazit benim vücudumda. Çıkış noktası neresidir? Giriş noktası ile çıkış noktası aynı aslında Çıkış noktası. Ağız olabilir, uzabilir hastası. Eee galitası olabilir, idrarı olabilir, bajan <gülüyor> <sıvısı> olabilir, ters <gülüyor> olabilir deridir. Ter, evet. deri. Ter hocam. olabilir, göz gözyaşı olabilir. Bunlar biraz suçlu olsa giriş noktası ile çıkış noktası aynı. Mesela ben şimdi öpüşüyorum. Eğer benim son yola enfeksiyon varsa böyle öyle güzeldi size yayılım da yayılım. Yayılım da yayılım. Çıkış noktası. Ya, ya, ya. Çıkış noktasından sonra bulaşma yolu hocam. E, sonra, dört. Bulaşma yolu. Heh. Şimdi geliyoruz bulaş yolundan. Bazen bulaş dedi söyleniyor. Bulaşma yolu. Bulaş, bulaş bulaşıyor hangi yollarda bulaşıyor? Vektörler aracılığıyla direkt temasla. Evet, direkt temas ne demek? İşte dokunursunuz sarılırsanız, ev gibi prefersiniz, ee, bu da bir direkt temastır. Vektörler aracılığıyla hava. Ben harşıyordum hava yoluyla gidiyoruz. Damla veya damla çık yoluyla hava yoluyla veya sivrisinek e, ben kanı emdi diğerini götürdü aynı şekilde vektörler sinekler aracılığıyla bulaşabiliyor. Veya sizin kullandığınız bu bir malzemeler değil mi? İsteril edilmezse, şöyle serinip kullanırsa, bunu e, bulaşma yolunu gerçek bulaşmayı gerçekleştirmiş oluruz diyebiliriz. Tabii ki bulaşmadan sonra beşinci ne olacak? Giriş kapısı. Kapı giriş kapısı. Giriş kapısı neresiydi? Çıkış kapısı giriş kapısıdır. Aynı şekilde çıktığı yerden aynı yerden girer. Ve tabii ki sonra ne olacak? Konak. uygun konakçı. Yani uygun hayvan. <gülüyor> Geldi benim yolumda çoğaldı. Benim ümeyet azdim varsa kolaylıkla aktif olur. Ya da bizim başka bir güçlü dirençim düşükse kolaylıkla Çoğalır, çoğalır. Ondan sonra hafızlıkla, tıksırıkla ve yavaş yollarla etrafı yayılır. İşte enfeksiyon zinciri dediğimiz bu altı tane, halka olarak düşünün bunu, altı tane birbirini tamamlayan olan kısır döngüye giriyor artık. Asla eğer konakçı, ha, e, mesela sıtma, sıtma virüsü nereden bulaşır bize? Yani Sivrisine giriyor. Onun <gülüyor> vücuduna girip evrim geçirip sonra bize bulaşır. Bazı hastalıklar böyledir, konaklı da gelir, orada ürer, evrimleşir, bulaşır, yeteneği kazanır, ondan sonra gider başkasına bulaşır. Bir e, sağlık çalışanı olarak, bir paramedik olarak veya bir anne olarak, ne bileyim bir insan olarak, e, çocuk olarak ne derseniz deyip enfeksiyonla mücadele etmek için şu ortalardan biri kılmak zorundayız. Şu ortalardan biri kılılırsa, mesela enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırayın. E ben bir vatandaş olarak kalkıp tüy su biriketlilerini dezenfekte edemem. çamaşır suyunu gezemem. Ya da ilaç alıp her tarafı ilaçlayamam. Bu nedir? Yönetimle alakalı. Ha ben çalıştığım birinde kendi evimde veya ambulansımda, hastanemde kaynak oluşabilecek şeyleri ortadan kaldım. Kozları temizlemek. Konakçı, konakçının direnci arttırılır. Şuradan bahsedelim direnci. <gülüyor> Kaynaktan ne yapabilirim diyor. Kaynağı kurutabiliriz. Bu evet. için işte e, dezenfektan solüsyonlarından yararlı ambulansın <gülüyor> temizlerini değil mi? Oradaki kusmuk, kalan kusmuk, kalan damlamış bir kan, kan güzel bir besi, çok güzel birer otomik organizmalar. E, kolaylıkla size ulaşabilir, hastanıza ulaşabilir. Kaynağı kendi çapında fırtta e, Çıkış noktaları nedir? Hastayı, Ben hastaysam bir maske, biraz önce koruyucu malzeme dediniz ya. Maske kullanan mekişe ki, işte Ali Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım ya da Amca Teyze, ben rahatsız ben garibim size geçmesin diye bu maskeyi taktım. Çünkü insanlar ne düşünür? karşına maskeli insanlar, ben çok kötü müyüm acaba bende çok kötü bir hastalık var benden korunuyorlar diyebilirler. Hastaysan bunu takıyorsa onun için söylüyorum. Ortamı havalandırabilirim çıkış yolu eee gaytası varsa temizlen işte ortamı temizlenin vesaire. Ve konakçı direnç arttırabilir. E, İmmün yetmezliği olanı ben nasıl direnç arttıracağım? Konakçı saçtım bir hasta da olabilir. Eğer bensem zaten işte kendi tedbirlerimi şey ne anladın? E, direnci yükseltmeye çalışacağım ama benim yapabileceğim herkesin vücut rencide herkesi aşılayamam. Herkesin aşı olması zorlayamam. Ama kaynağı kurtarabiliriz, çıkış ve giriş yollarını ve bulaşma yollarını biliyorum. Mesela solunum yoluyla bulaşan bir hastayı taşıyorsak ne yapabilirim Solunum yoluyla bulaşmayı evet. önlemek için ne yaparsınız? Hasta takarım. Başka mı? İzalasyonu sengiz. Başka Nefesimizi tutuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Ya bu ambulansı havalandırmasının yok mu ya? İlaçlarım. Yok şey mu? <gülüyor> var. Cam yok mu? Cam açarsınız. Cam yok mu? Açılmıyor mu cam. bir, bir, bir, bir şey cam? Çalışmıyor mu? Yani yeni apulazlar O zaman çalışmıyorsa dersiniz ki sağlık benimle başlar. Eğer siz kendinizi düşünmezseniz kendi sağlığınızı yukarıdakiler asla bir şeyden haber olmaz. Aa öyle bir sorun var. Niye söylemediniz kardeşim? Yapalım, edelim ve her zaman sizi duymak istediklerinizi söylerler, o da ayrı bir mesele. Olsun sizinle gidip, siz kendi çapınıza önlem alın yani. Biraz sonra bahsedeceğiz, bulaşma yolu. Özel bulaşma yollarından bir tanesi solunum yolu dedim ama bir de vektörler var, sinekler var, bir de kullandığım malzemeler var. Öyle mi? O malzemeleri ee, steril etmek, ellerini, eldirenimi, temiz olmasını sağlamak. Eldiven temiz evet kendimi koruyorum ama hastama da zarar vermem lazım bu eldiven kiri sonunda değiştirmem lazım. E bu da bunu da yapabilir mi artık her şeyde devletten beklememek gerekiyor Bizim yapabileceklerimiz var, bizi aşan şeyler var ama bizim yapabileceklerimiz işlerini yaparsak herhalde çok fazla da sıkıntı olmayacak. <gülüyor> Şimdi enfeksiyon <gülüyor> etkili dedik ya. Evet enfeksiyon burada bir sürü mikroorganizmalar var. Elimizde bir sürü mikroorganizmalar var. Boğazımızda mikroorganizmalar var. <gülüyor> Bazı mikroorganizmalar, bir mikroorganizmanın enfekte yapabilmesi için dozu, virülansı ve komarçı. Bazı hastalıklar için çok virülansı fazla delir. Virülansı... Hastalık yapmaya da de değil. değil giren, mi? Direnlik gücü Evet, evet, hastalık yapabilme yeteneği. Biz küçücük e, mesela bir rezopatif virüs eti çok virulans yüksek de, <gülüyor> çok hastalık yapar. Mikroorganizma i̇şte sayısı arttıkça hasta olma olasılığı da artar. E, bu orantılıdır. Ortuk şimdi ben hapşırdım, öksürdüm ne bir 3-5 tane ortama ben spesifik ya da ne bilmiyorum filavza etkeni gönder. Burada siz o kadar bir marketli bir şekilde aldığınız havayı vücudunuza bir tane girdi. Bu sayısı ama bunun sayısı artıyorsa <gülüyor> sizin de vücut <ne gülüyor> direnciniz düşükse hasta olma olasmanız artıyor. Biz S'den daha fazla korkarız ama bence hepatit B'den daha fazla korkmak lazım. Hepatit B S'ye göre 40 kat daha fazla bulaşır. Çünkü Işık ortamda canlı kalabiliyor. Hepatit e, H'in etkeni ışıkta dış ortamda canlılığını sürdüremiyor, ütügüyle onu öldürüyor. Ama B uzun süre canlılığını sürdürüyor. Saydam vesaire bahsettiğimiz Bunları geçiyoruz. Ulaşma yolları. Bahsettiğimiz hep hepatit B kan yoluyla bulaşıyor. Geleceğiz, Hı. geleceğiz. Saydam. Şu bulaşıcı hastalıklardan korunma değil. Saat kaç? Evet. Şöyle bir şekil e, şema var veya şekil var ne derseniz. Niye hemen de biz bir hapşulunca hemen hasta olmuyoruz veya yani hemen hasta oluyor ha? Mandayı da yiyeceğiz. <gülüyor> Vitamin. Bağışıklı. <gülüyor> Spor artıdan elektrofiziksel etkileri. var Bir bu konuda biraz daha detaylı konuşacağız. Bu videoda bu konuda biraz Bu videoda bu konuda biraz daha detaylı konuşacağız. Bu videoda bu konuda biraz daha bu videoda bu Vücudum, enfeksiyon noktalarına karşı direnç. Evet, Birincisi. Çok uzun mu tablo? Özgür olmayan direnç. Olur, enfeksiyon. Özgür. Çok Teşekkür ederim. De özgür. Evet, Yok, özgür olmayan En Giriş kapısı. giriş kapısı, sadece çıkış kapısı ile aliyedik ama evet. mesela giriş kapısı deri ve bozadan da kalır. Yolduğumuzda herhangi bir çizik, bir iğnenin batmasından, yani. bir simsiyesinin e, şey kesilmesine kadar, Mikozanın bütünlüğünün veya derinin bütünlüğünün bozulması bir giriş kapısı açık yaralar açık yara olan her yerde otoimmün hastalığa karşı direnci. Vücuduma geçsin demişim. Şey. Eee vücuduma girdi. Girdikten sonra hemen beni hasta eder mi? Hayır. Hayır. Hayır. Ne var? Benim savunma hücrelerim var. Kavga yapıyorlar. Askerlerim var. Hemen gidip onlara yok ediyorum. Başka ne sistemin var? Bunlar öğrendi ve hafızaya aldı. Daha sonra Bunla karşılaştığında, bunlar e, bizim videoda bu zarar verici hemen reaksiyon gelişiyor. Yangı gelişiyor. Orada girdiğin yangı. Ateş uyu. Evet, orada hücreler hareketlenmeye başladı. Metabolik faaliyetler arttı. Metabolik faaliyetlerin artması benim vücut ısımı yükselmeye başladı. Benim vücut vücut ısı ne zamanki otuz yedi 38, 38 evet. derece oldu. Ama benim de savunma sistemi harekete geçti. O nedenle Aynı eğer bir altı enfeksiyon hastalığı garip oldunuz. Ateşiniz otuz yedi çıktı. Hemen panik yap, bir tane ateş sürücü almıyorsunuz. Bırakın biraz yükselsin. Bırakın vücudun savunmaya geçsin. Savunmayı baskılamayın. 37.5-38'e kadar ne yapabilirim? İşte soğuk uygulama yapabilirim. Anlama vücudu soğuk derken buz gibi su değil. Oda ısısındaki sudan yararlanacak. Oda ısısında ılık uç aldırabilir. Alabilirim. Eğer bu yerdeyse. alamıyorsa veya çok su sayıda başka ise, hemen ateş sarılmıyorum. Ortam havalandıyorum. Ateş. Üzerindeki fazla gizliği çıkarttım. Alnına, ortak altına, boynuna ıslak Kastıklarına... bezler koyuyorum. Bir diğer ııı e, direnç de şuraya yazalım artık bu sürücü. Kimyasal yapı. Ne, ne demiş? Dokunun kimyasal yapı ve diğer enzitler. Dokunun <gülüyor> Kimyasal <gülüyor> yapısı ve diğer enzitler. Şimdi buradan dokunun kimyasal yapısı ııı e, demiştik ki hemen şey örnek verin daha kalıcı dolayı da diğer dersleri bir dersde de örnekli. Bajinanehli asit değil. Dolayısıyla orada enfeksiyonların oluşması engelliyordu. Hamilelikle beraber asit daha da artıyordu. Ve i̇şte enfeksiyonun o, e, gelişmesi için ki tamirlikli enfeksiyonun yakınlık vardı. Ama dokunun kimyasal yapısının fazla olması, asit olması, enfeksiyon oluşması engelliyordu. Artı başka bir problem ama orada söyleyeyim. Başka bir problem geliştik. Bu özgül olmayan direnç. Demek ki her mikroorganizma vücuduma girince ben hemen patlaya hasta olmuyorum. Direncim var. Bir de özgür direnç. Bağışıklık. Doğal direnç. Bağışıklık. Yani, özgür direnç. Evet, özgür direnç ne oluyormuş? Bir doğal var. Doğal. Dürenç, bir de yapay. Edimsel <Gülüyor> do <gülüyor> do <Doğal Gülüyor> do dire direnç. Doğal direnç dirençte Doğal. Yapay. Doğal direnç. Doğal direnç bir. Vücudan kendi şey yaptı. E, türe özgü direnç. Genel türe özgü direnç. <Gülüyor> türe Yani ben garip olduğunda evimde papağanım varsa benden bir tane geçmez. Ben hayvan nadirler haricinde istisnalar haricinde bende insandaki hastalıklar hayvana hayvandaki hastalıklar insana geçmez. Çünkü bizim vücut ısımız yani 36 37,5 derecenin de hipodermis olarak geçecek bir şualcıdır. Hayvanların vücut bizden daha düşüktür. Bu nedenle yani, mikroorganizma onlarda üreyen mikroorganizma bizde üreyemez. Yaşayamaz biz yaşayamaz. Bizdekiler de onlarda yaşayamaz. Akulsuz, ruhsuz onlar farklı şeyler. İstisnalar biliyorum. Bazı var. Ama genellikle hayvanlardaki bize geçmez. Özellikle eee. 9. biyolojiye bağlı. Ben daha sonra geleceğim. Eskimi olan, ne var eskimi olan? Buslar. Benim aklıma <gülüyor> değişik bir şey geldi. Yani. Ne geldi? Mesela hani doğal direncini şey yaptık, ırkaba ya. Mesela beyaz taneler hani daha çok cilt hastalıklarına yatkın oluyor ya. Buna giriyor mu hocam? Evet. Yani Güzel, daha genetik, genetik yaz. Bazılarında genetik yatkınlıklar var işte. Eee keskin olan e, keskin olan e, hemen o örnek da gelip orada gelir. Orada kadınlarda mesela görülme olasılığı çok çok düşük olmasın. Eee diğer tarafta e, beyaz eee kansere ve diğer hastalıkların görülmesi ya da siyah ırkta kanserin cilt kanseri hiç Bazı hastalıklar türe özgü olabiliyor. Genetik yapımıza göre o nedenle ülkeler gen haritalarını kurma altına almaya çalışıyorlar ama teknoloji bunu izin vermiyor değil mi? <gülüyor> Şeyde ııı yüz on iki devlet hastalığına stajje tutar bilmiyorum. <gülüyor> o dönemde bu babamı çok meşhur işte ki şöyle kemiği işte nakli olacak da eee oluşturulacak da oluşturulacaktı. Bilmem ne. Deniz Hastanesi'nde bir vicdan bir bil Acaba hadi gidip kan ha, yap ya boş ver" demiştim. Ve o dönemde üst düzey insanlara gidip kanlarını vermişler hatırlıyor musun? Bayağı ünlüydü. Otobüslerin arkasında da doktorlar isimler oluşturdu. Evet. Evet. Çok <gülüyor> İki kişiydi onlar. Kardeş miydi? Neydi Kardeşi de işte. Adnan Oktar'ın müridi herhalde. Öyle bilmiyoruz. Oktar babunla mıydı? Daha bilmiyorum adamla. <gülüyor> <Zaten>, Vazgeçti. <gülüyor> ya boşver dedim. Nedir? Bir şey yapıyosun. <gülüyor> ben <gülüyor> dedim. Ver verme, ver verme, ver verme. <gülüyor> bir ikilem yaşadım. Ve orada derdi ki kanlar toplandı. Türk insanın. Doğruluk fayda olabilir. Şey de olabilir. Ya bunlar toplanarak yurt dışına götürüldü, orada bir bankada oluştu, toplandı gibi gibi. İşte Türk haritası, Yunan haritası çıkarıldı vesaire. Yok güzel hizilleri verecekler, şunu yapacaklar vesaire gibi gibi. Bilemiyorum. Ama ıı, ateş olmayan yerden bu çıkmaz. Yani O şeyler nereye gitti bilmiyoruz. Volkanlar toplandı, hangi bankada nereye yerleştirildi bilemiyoruz. Böyle bir genetik çünkü e, bilim savaş şartları şey üzerine ya. Normal topla tüfek insanlar yıkılmayacak eskisi gibi değil. Allah Allah. Biz bir halde değil yani. Farklı. Sıcak, uçak, uçak. Belki evet. Ben ki anneleriniz benden çok küçüktür anneleriniz. <gülüyor> bizler <gülüyor> bizler de şey vardır ııı çiçek aşısı vardır ama sizlerde de var hatta hocam. Evet çiçek aşısı sonra ne oldu dediler ki çiçek aşısının ııı şey kalktı yani Artık e, etkisi mikroorganizmalı görünmüyor. Etkin ortalıktan kaldırma nedenle artık aşı yapıldı. evet kontrol altına alındı çiçek aşısı. Su çiçeği değil, çiçek aşısı kontrolü altına yapıldı. Artık bu e, takvimden çıkarıldı. Aşı takvimden çıkarıldı. Ama şu anda ne diyor bu zehirsiz? Çiçeğin eşkeni, mikroorganizması biyolojik silah olarak tutuluyor. Eğer hangi bir şey olduğunda biyolojik silah olarak kullanıldığında ister tevatur değil, ister aloeva değil, bilemiyorum. Böyle bir söylenti vardı. Şu anda çift hastalığı diye bir şey yoktur. Ortalıkta Kazandık Dünyadan kazanılıyor. Onun etkili bir tarafından. Tüleri, minicik bir yerde türüyle, savunuluyor. Genetik. O yüzden bazı hastalıklar yani genetiğe göreceği adam vurmaya Başka bir şeyler var. Arduslar ona karşı doğru yok. Gelişimi görünmüyor. Kırık ve genetik bu şekilde söyleyip geçelim. Bireysel ya, Yani neydi? Kortakal. Şey, şey, dediniz, dediniz ya. Ortakal. Ortakalı. Dediniz ortakalı. Ben, ben ben. Bireyseldir. Bireyseldir. Bireysel direnç. Rusya dediniz. Eee Rusların <gülüyor> ta <gülüyor> ta K A L ta Onlar çocuklara doğduğunda ne yaparlar çocuklar? Çekikler var. Ben <gülüyor> muandır duruyorum. Ben <gülüyor> <Gülüyor> Benim ailem Eskişehir'in Alpu ilçesidir. Alpı'da da esmer vatandaşlar vardır. komşularımız vardır. Onlar bebekleri doğduğunda aynı huslar gibi soğuk te şey batırıp çıkarıyorlar. Çelikleme yapıyorlar. Diyorlar ki siz yapmayın. Sizin çocuklarınız öyle, öyle. Çünkü onun annesi babası da herkesin çelikleme olduğu için siz yapmayın. Yani biz böyle bir şey yapmıyoruz zaten hiçbir zaman da. Ama onlar da bu şekilde yapar. Mesela biz ilk okula gidereceğim. Çizmemizi giymişik. Çizmemizi giymişik. Çorbamızı giymişik. Sıfı sıfı sürü Örtülmüşük. Sarılmışık. Okula öyle gidiyoruz. Çocuk, vatandaşın çocuğu ayağında terlik, yanına yakışmışım. Hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şey. Oluyor, direnç çocuğu? hocam. Direnç çünkü. Belki beyinle etkilenme. Bir de şeyi vardır. Hani e, bak banyo yaptın, camı kapat, hasta olursun. Bu ceryanda kaldı. Ya da direnç Soğuğa karşı sürekli bu şekilde benim yaşıyorsa e, şeyde vatandaşlarla olduğu gibi hastalıkta kalkmayacaktır. Hocam benim... babam bazı kuş kanadından yel kapatıp hemen hastalık olduk. Evet güzel. Biden. Hocam benim annem babam, anneannem o konuda çok suçlu. Bütün direncimi onlar zayıflattı. Bana yazın iki kat kilotta çorap giydir geziyorlardı. Allah'ım. <gülüyor> Neydi giden? Kazakla çıkıyordum. Evet Biden <gülüyor> yarın çocuğunu yapmayacağım. Böyle. Evet, üç katı evet, Ben çocuğumu çıplak dolaşacağım. Çelikleri yapmayın da çok fazla da bu pavukları sarmış. Aa bu demek değil. Çocuğu da zorla. Hocam ne, ne kadar zor. Bikkat çek. Çek. Bir saat gidirdim. Ben salcaksayara boşsun. Eee bitiriyorum zaten. Eee bu orta uzunlar ne kadar iyi değil yani ha buonda buna girince işte kadınla erkekte görülen enfeksiyonlar da karşımıza çıkıyor. <gülüyor> bir türlü vermikte, bilebilecek, dirençten sonra şimdi sebebi değine geliyoruz. Ee, edinsel direnç, var olan dirençler ne var pasif boyuttak aktif boyutta. Sonradan kazanılmış. Sonradan kazanılmış. Pasif öyle Hangisi hocam? Ya da aşıyla. Aşıyla. Aşı. Aşı. Aktif. aktif, aktif. Aşı. aktif. mi? hocam. Evet. Pasif bağış. Pasif aşı. Ne Doğuştan pasif ayışıklık diyerekten yapay pasif ayışıklık diye aktif ayışıklık aşılar ya da e, şeyi geçirirsen, ben hastalık geçirirsem de aktif hasta olma ona karşı direnç kazançsızlık değil mi? Kazanlık geçiren bir kişi daha kısa mı? Geçirir mi? Geçirmez. O geçiren bir daha getirir Kızıl geçiren bir daha geçirebilir. Geçirebilir mi? Geçirebilir geçiren bir daha geçilmez. Öyle diyorlar. Ama olsun. o beğeni, işleyeceğiz yine yani, su çiçeğini, evet. su çiçeğini geçiren bir kişi, e, bu esken bir Bu beğeni bir yere yerleş, uykuya yatıyormuş. Ee, ileri yaşlarda veya genç yaşlarda e, özellikle yaşlı bir daha fazla oluyor ama gençlerde göre de, stresle karşılaştığında veya o çiçeği etkiliyle karşılaştığında zor olarak çıkarabilir suç şeyleri de işleyeceğiz Sonra Zonak, odak, e, sinir kısaydı oldukça ağır bir, bir hastalık. Şimdi bugün mikro organizma nedir? Virülans nedir? Ha bir şey unutmayın. Kolum çıkar. Inkubasyon. Inkubasyon süresi. Vücuduma girdikten sonra hastalık etkili vücuda girdikten sonra hastalık gelip bir oluşuncaya kadar geçirilen süreye denir hocam tekrar <gülüyor> sınav süresi sayılıyor ¿Evet? <gülEtiniz> hocam inflasyon dalga enflasyon süreci var. mı? Hani kuluçka süresini yapmış. Enflasyon kuluçka. Banka olmaması açıklaması neydi? Açıklaması. Mikrobun yetiştirildikten sonra inkübula girdikten sonra azlog yapmasına sistik yapıncaya kadar geçirilen süreye inkübasyon süresi diyoruz. Eğer inkübasyon süresi ne kadar kısa olursa Eks yo o kadar güçlü seyreden ve o oranda da hızlı gerçekleşir. Değil. Noktayı kullanayım yerine olsa dersim var. Sizin o kadar vardı Gülen hocam. mi?